Allahue Teala fi Kitabil Aziz evuzu billahi mineş şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Vele asr innel insane lefi husr illa ellazina amene ve amilus salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr Sadakallahul azim Ey iman ile yüzleri münevver ve kalpleri mutahhar olan Enbiya'lar serdarı sebebi hilkati alem sebebi hikmeti i̇cad Beni Adem olan Hz. Muhammed Aleyhi Vesselam'ın Risaletini tasdik eyleyen habib Huda, Şefii Ruz i Cezâ, Fukara, Sahibi kabe, Kavseyne ve Ednâ, Resûl-ü Sekalîn İmam-ül Harabîn Aleyhi Vesselâm her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar, nereden girip nereye gittiklerini düşünenler, bu dünyanın fani, ahiretin baki olduğuna inananlar, bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermeyi kabul edenler, Suri iciliden nasibimiz kadar sizlere birçok şeyler söyledik. Sizler de nasibiniz kadar, Dinlediniz ve nasibiniz kadar bundan hisse aldınız. Yine nasibiniz kadar amil oldunuz. Yine manası bitmeyecek, esrarı tükenmeyecek olan bu sureyi Ciddi'den birkaç söz daha söylemek cüretini gösterelim. Allah-u Zülcelal Hazretleri yani yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, biz insanları ana rahminde bir katremeniden vücudu insana getiren kursağımıza bir lokma ekmeği, bir tane üzümü kursağımıza indiremek için gökyüzüne 365 gün güneşi bizlere müsahhar ayırayan, altımıza ardı düşeyen, üstümüze semayı ref ayırayan ve yıldızları zaribila ahmedin semaya yerleştirip kürreğimizi süsleyen Allah Habibim Muhammed'in doğduğu asra kasem ederim. Habibimin doğduğu anak kasem ederim yemin ederim. Ve dini İslam'ın direği olan salat-ı asra yani ikindi namazının vaktine yemin ederim. Düşün bak ikindi namazının vaktinin Allah ne kadar yüce ve büyük bir kıymeti olduğunu. Bu ayetle anla. Onun için kalbim temiz. Giyip namaza boş verme. Namazını kılanlar muhakkak dinlerini yaptılar. Namazlarını terk ederler. Muhakkak dinlerini yıktılar. Namazı terk fasik. fasık. Münkiri dinden dışarı çıkar. Allah'ın yanında kıymeti var ki o vakte Allah yemin ediyor. Habibin hayatına yemin ediyor. Kur'an'a yemin ediyor. Habibi'nin doğduğu asla yemin ediyor ve Habibi'nin doğduğu vakta yemin ediyor, ikindi vaktine Allah yemin ediyor. Düşün bak, hep bütün birbirleriyle mukayeset, hepsi demek ki Allah'ın da mükerrem olan vakitler. Dünya malı için ikindi vaktini terk ediyoruz, namaza, salata gelemiyoruz, gitmiyoruz. Topluyoruz malları, cem ediyoruz kazancımızı. Topladığımız mallar sevgili Rabbimiz yoluna ve seviye layık olan Rabbimiz yoluna sarf edilmezse mutlaka sevmediklerimize kalacaktır. Onlar belki bizim topladığımız malları yiyecekler hesap bizden sorulacaktır. Onun için namazı terk ediyorsun. Beş kuruş için, üç kuruş için falan filan. Sakın öyle bir şey yapma. Zaten Hz. Muhammed'in muhabbeti kalbinde olan kişi namazını terk etmez. Buna imkan yoktur. Kişi sevdiğini kıramaz. Çünkü salat namaz yani Resulullah'ın gözü nurudur. Allah. Böyle buyurmuşlar salat salah ayni. Benim gözümün nuru nedir? Namazdır buyurmuş Cenab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O namazda ne vakit felah ve saadet bulacaksın? Ne vakit namazda zevke ineceksin? Namaz kıldığın vakit zevk vereceksin yani? O vakit bil ki imanın kemale irdiriş sahibi olduğunu demektir. Sıkıntıyla kıldığın namaz, namazlara sıkıntıyla kılıyorsan bil ki ha kalbinde hastalık var, rahatsızlık var. Marazı nefse müptelasın. Nefis hastalığı yani. Ne vakit namazdan zevk almaya başlayacaksın? İyâ ken ve iyâ ken kime hitap edildiğini ve hitap edilen zat-ı âl zatı zat-ı uluhiyetin sana verdiği cevabı duyduğun vakitte o vakit senin namaz miracın olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Nasıl ki kürsinin ilerisinde makamdan münezze olan Hz. Allah nasıl ki peygamberini o yüce makama çıkarıp kendi zatı uluhiyetine ayet onun ayetleri ona gösterdi ona temaşa ettirdi Resul'ün öyle oldu miracı. Senin de miracın namazdır. Salattadır yani miracın. Namazı sakın boşlamayın. Ve kıymet vermemizi yapmayınız namaza müminler. Kılanlara açılıyorum, kılmayanlara açılıyorum. Kılanlara söylüyorum çok ehemmiyetli durum namaz üzerine. Kılmayanlara teşvik ediyorum namazı kılmalarını söylüyorum. Ben söylemiyorum Allah söylüyor. Kur'an'ın 83 yerinde akimu ayetinde ayet kirmesi namaz kılınız. O akimu ayetinin altında ehemmiyet vererek namaz kılınız. Rukuna, sücuduna, kıyamına, tesbihine, takvisine. O anda bekandan münezzeh olan Allah sana tecelli etmektedir. Bunu gör, bunu anla, bunu duy, bunu tat namazda diyoruz. Bütün insanlar ve asrı indel insan eli husur muhakkak insanlar, insanlar husurludur. Bütün beşer kim olursa olsun ancak bundan kurtuluş illerle lezine bunlar müstesna. Aminu iman ettiler. Allah'a yakın bir imanla iman ettiler. Bu Allah'a imanların yakine getirdiler. Nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun, kiminle olursa olsun, Hakk'ın kendini gördüğünü bildiler. Her ne kadar görmese de, halbuki Hakk'ın kudret ve kuvveti gözler açık olanlar için apaaşkardır. Hak cemalini görmeyenler, onlar gözleri ama olandır, baş gözü değil, kalp gözü ama olan. Nereye dönsen Hakk'ın cemaline değersin, ne tarafa dönsen. Allah diyor Kur'an'da. Ne tarafa dönersen? Mekandan münezzeh olarak Allah tecelli eder. Ne tarafa dönersen? Ve bahusus salatta. Salatta, salatta ve imanda. Salatta ve imanda hakkın sen ne kadar hakkı görmesen dahi Allah'ın seni gördüğünü görmen ve bilmen bunu yakınen anlaman senin sahibi ihsan olduğu imanda kemale girdiğinin işaretlerindendir. Yoksa aklı başka yerde, vücudu kıyamda ama vücudunun manası başka yerde. Yüzü kıbleye dönmüş ama yüzünün manası başka tarafa dönmüş. Kalp ciheti kıblede fakat kalbin iç manası başka tarafa dönmüş olan namazlar biraz ve böyle imanlar sarsak olurlar biraz. Sarsıntılı iman olur. Öyle bir imanla Allah'a iman et ki seni her anda her mekanda senin, sana senden yakın ve seninle beraber. Ve sevgili ve sevilmeye layık Allah. Ondan berabersin daima. Daima yanında bir Allah'a Allah. Senle beraber. Çünkü kendi kitab-ı kerim ile نَنَهُنُ اَقْرَبُ min مِنْ حَلُّ Biz size sizin can damarınızdan daha yakınız diyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Sen şimdi kendini Allah'a yaklaştır. Hak sana yakın sen Allah'a ya kendini. Bu da evvela iman ile. Kadî bir iman ile. Tam bir iman ile. inanışla. Sonra Bunlar müstesna. Bütün beşer hüslanda. Ancak imadenler müstesna. Onlar kurtuldular. Bütün beşeriyet mahve mahkum oldu. mahvolmaya olmaya mahkum oldu. Yani şöyle anlatayım sana. Bahri Muhit'in ortasında, Atlas Okyanusu'nun ortasında denizlere döküldüler. Kara görünmüyor. Mutlaka halakta. Bir gemi var orada. O gemiye kim iltica ederse iman gemisi yani. Oraya kim iltica ederse kendi canını galaktan kurtarır. Bunun misalini sana verdim yani. Bu kainatta bir bahr umman gibidir. Buraya düşen halaktadır. Ancak iman gemisi ki onun kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Tayfaları onun velileridir ve alimleridir. Onun ipi de Kur'an'dır ki sana atılmış bu Kur'an-ı Kerim tarafı ilahiden. Kim tutarsa Kur'an'ın ipini o gemiye sarılırsa kendini gaktan halaktan kurtarır. Ve illa muhakkak maddi ve manevi gaktasın. Halaktasın yani. Yalnız mücadele ahiret bağlarında değil. Dünyada da mahvolursun. Mah İmansız olursan ahirette de mahvolursun. Çünkü en büyük azap dünyada imansızlıktır. Bundan daha büyük bir azap olamaz. Bir mümin sen ve ben ahirete inanmışız. Ölümden korkar insanoğlu. Muhakkak. Ürperen ölümden. Fakat ölüm babı geldiği vakitte insan olarak ona koşarak gider. Fakat şöyle düşün. Öldüğümüz vakit yaşayacağız. Ölmeyeceğiz ki bu dünyadan nihan olacak. Taşıdığımız nefis ölümü tadıcı, tadacak. Ve bu alemden başka bir aleme geleceğiz. Biz hakla beraberiz ve ebediyiz ve ezeliyiz. Haktan geldik ve Allah'a gidiyoruz gene. Burası bir gurbet. İki mevki arasında dinlenilen bir acin gölgesi gibi. Dünya alemi. Şimdi düşün. Bir iman sahibi mümin Öldüğün vakitte gideceğim. Yaşayacağım diyor gene. Mahvolmuyor ki yok olmuyor. Belki vücut toprak oluyor ama manası yok olmuyor. Gittiği vakitte karşısına mutlaka sevgililere çıkacaklardır. Bunun kaç kaç şey söylüyoruz. Kişi kimi severse o onunla haşrolunur. Kişi kimi severse o onunla olur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Gideceğiz. Sevdiklerimize kavuşacağız. Öyle inanıyoruz biz. Ölümden korkuyoruz ama gene içimizde bir iman var ki ölümden sonra biz bir hayata kavuşacağız. İmanımız böyle. Allah böyle emretmiş, böyle inandık. Bir de imansı düşün. Bütün dünya onun ama öldükten sonra onun için bir hayat yoktur. Olmayınca da malı mülkü varisleri tarafından taksim olacak, karışışı dul kalacak, evlatları Yetim kalacak, kendisi bütün zevklerden mahrum olacaktır. Bunu düşündüğü vakitte bir adam daha ahiret azabına girmeden burada azaba girer. Onun için katir ve imansız zenginler, dikkat görürünüz, her türlü zevküt ederler. En nihayette kendileri intihar ederler. Allah! Allah! Çünkü çünkü onun için onun için hayat budur, başka hayat yok. Bizim öyle değil. Bizim hayatımız o kadar mühim ki bundan sonraki hayatımız, bu alemde takir olan, muhammed Resulullah diyenler oh. ebedi saadede ve saldırana kavuşacaklar. Ben size kaç defa bunu anlatmış idim. Sen kafirlere, münafıklara, asilere, verilen mala mülke, rütbeye, kasaya, masaya bakma. Onlara hiç nezara itibar alma. Onlar bir rüyadan başka bir şey değildir. En nihayeti ölüm anına kadardır. Ondan sonra tamam. Halak olmuştur. Senin sana da verilen mesakkat, müşkilat, sıkıntılar... Kederlere, onlara senin aza itibar almaz. Sen de bir rüya görüyorsun. Çünkü iki cihan serberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, Bütün insanlar uykudadır. Ve izla matu intabahu. Öldüğü gün uyanır. Öyleyse kafirin gördüğü, yani senin nazarında sürurlu gördüğün hayat, o zevk duyamaz. Zevk duyamadığı için hayatından içkiye verir, zevke sefaya gider, ondan da tatmin olamaz. Tekrar içkiye verir kendisini, dert üzerine dert koyar. Senin de öyle değil. Fakat gördüğü rüyadan başka bir şey değil. Senin de gördüğün mesakkat, sıkıntı, keder filan bu da bir rüyadır. Her ikimiz de uyanırız. Ne vakit? Teneşire başımız vurduğu vakitte. Öldükleri vakitte uyanırlar. Uyandığın vakitte bakacaksın ki bu görmüş olduğun bu hayat bir rüyadan başka bir şey değilmiş. Saltanat, mülk seni beklemekte. Hepiniz birer sultansınız. Çünkü başınızda La ilahe illallah muhammed Resulullah tabi var. Bu tacın şu ağı, iman sizin kalbinizde. Ve orada verilen mülk bir daha geri alınmaz. Dünyada insan zengin olur, haker olur. Sıhhatli olur, hasta olur. Genç olur, ihtiyar olur. Orada öyle bir şey yok. Bir gençlik vardır, ihtiyarlığı yok. Bir sıhhat vardır, hastalığı yok. Bir mülk verilir, bir daha elinden alınmaz. Bir hayat verilir ölümü yok. Bunlar bu nimetler sizi ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye müminleri beklemekte. Hatta her gün cennetin kapıları sana vaat olunan senin gireceğin cennet hazırlanır, süslenir, tathir olur. Oradaki bulunan huriler seni avuçlarına almak için hazırlanırlar. Bu nimeti kaçırma Bu imanın hıfzı ibadet ve taattadır. Allah, Allah'a ittikadadır. Allah'ı sevmektedir. Bütün naz hüsranda ancak müminler müstesnadır. Sonra illeriz Ve amilis salihat işte amalis saliha. Amalis saliha Allah'ın bize yap dediği ve Allah'ın hoşuna giden, hoşun olduğu efal-i harekatı yerine getirmemizdir. İslam bunun beş yıl üzerine bina kılınmıştır ki hepsi içinde bunun dahildir. Savun salat, hac zekat. Çünkü bu namaz ibadetin içerisinde bütün ne kadar ibadeti bedeniye, ibadeti maliye ve vücuden ibadet varsa namazda cem olmuştur baştan aşağıya. Namazda cem olmuştur. Tesbih vardır, Kur'an vardır, zikir vardır, tezkiye vardır, yemek içmek orucun sıfatı vardır. İkincisi zekat, İslamlar için en, en mühim olan, haki olan müminin, zengin olan müminin cebindeki olan hakkıdır. Zira iline zenginler Allah'ın vekil harcı gibidir. Fakir de Allah'ın ayalı gibidir. Allah der ki vekil harcına sana emaneten verdiğim kasayı aç benim ayalimi doyur onlara ikram et der. Aklı olan için söylüyoruz. İşte bir kişi sevgili Allah'ına ve sevgili ayık Allah'ın emrini dinlemeyip de bunu yapmazsa sevmedikleri kişilere bu malı, malı parayı bırakır ve hesabını sultanlıkları ve ahirete gider. Ve amir-i salihat. Salat, namaz, Soğum yani oruç, zekat, alim biliyorsunuz, hac. Bu hac da te'ariftür. Müminlerin birbirinden tanışmaları, görüşmeleri, o sevgili Allah'ın, mahbubu, mahbubu ilahi olan Muhammed Mustafa'nın yaşadığı yerlere yüz sürmektir. Onun bastığı, ayaklarının olduğu yeri ziyaret etmektir. Bütün Enbiyaullah, Allah'a gitmiş, bütün evliyalar, veliler, alimler, sadıklar, salihler oraya yüz sürmüşlerdir. Oraya giden bir mümin, bu mübarek yerleri görmekle o sevaplara, bu nimetlere nail olur. Ömürde bir defa. Hatta oraya giden kimse makam İbrahim'e dahil olduğu vakit ki şimdi bütün Hücaci müslimin toplanıyorlar Kâbetullah'ta. Allah'ın beytini taval etmekte. Allah gidenlere helal parayla tekrar, gitmeyenlere gene helal parayla Kâbetullah'a vararak Allah'ın beytini taval etmek... Ve Resulullah'ın huzuruna vararak şefaat bir nebiye naylonun Makam-ı adam dahil oldu mu Allah'ın azabından emin olur bir daha. Tabi hacını muhafaza etmek şartıyla ismini hacı koydurmak için gittiyse müraiyedir, riyakarlara sözümüz yok. Hem zahiri hacı hem batını hacı. Hem Kâbetullah'ın zahirini tavaf ederek hacı olmalı insan hem de Hakk'ın zatı ı uluhiyetine tavaf ederek hacı olmalıdır. Bütün insanlar haraktadır. İma eden ve amal icra eden onlar müstesnadır. Sonra en ehem mühim şimdilik hakkı tavsiye eden. Hakta bulunan ve hakkı tavsiye eden. Sabredip sabrı tavsiye edenler onlar müstesnadırlar. Daima hak üzerinde bulunacaksın. Sen müminsin. Göğünün Allahlı olacak. Efali harekatın da Allahlı olacak. Her işte Allah rızasını arayacaksın. Ve herkese Herkesi Hakk'a davet edeceksin ve Hakk'ı tavsiye edeceksin. Sabur da keza böyle. Sabur da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir sıfattır ki imanın nısfıdır. İmanın nısfıdır, sabur. İbadete sabur var. İbadetli sabursuz bir adam ibadet yapamaz. İlimin başı saburdur. Sabursu olan bir adam ilim tahsil edemez. Suçlara ve nefsin arzularına karşı mukaveet etmek o da bir saburdur. Musibetlere sabretmek. Allah tarafından insanın malına, canına, evladına musibet gelebilir. Hatta hadisi kuside diyor ki Cenab-ı Hak ben bir kulumun malına, canına, evladına bir musibete teveccüh etsem de okulda da bunu hoş karşılasa, sabır cemil ile karşılasa, yevm kıyamette onu hesaba çekmeye ve ondan hesap sormaya haya ederim Hz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Sana şimdi sabır hakkında bir kısa da anlatayım. Nihayet verelim dersimizi. Kur'an-ı Kerim'de ne var Allah Eshab-ı Uhdud'u ve diğer iman eden müminlerin başa gelen felaketleri bize haber vermiş. Sabır edilenlerin nasıl yüceldiklerini de gene bize Kur'an'da beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben miraca giderken bir yere geldim. Orada hastan müstesna cennet kokularından bir koku peyda oldu. Kaç oldum ve Cebrail'e sordum. Efendiler, şuraya çok dikkat etmek lazım geliyor. Efendimiz, Uluv'un evvelim ve ahrına camidir. Ne olup ne olaysa Allah peygamberine bildirmiştir. Cebrail'e sorması bize duyurmak içindir. Cebrail'e ihtiyacından değildir. Bize duyurmak için. masarı kelam derler onu. Sordum. Ya Cebrail burada kim var? Nedir burası? Bu hasta müslüme bir yer. Ya Resulallah, burada Firavun'un hizmetçisi Maşire diye bir kadın yatıyor. Onun kabrinin kokusu bu dedi. Ve cennet bahçesinden bir bahçe oldu. Nedir bunun başına gelen felaket diye sordu cenab Peygamber. Bu mertebeye nasıl erdi bu? Bir gün Firavun'un kızını yıkarken elinden tarağı yere düşürdü bu Maşire. Bismillahirrahmanirrahim diye yerden tarağı aldığı vakıtta Firavun'un kızı dedi ki nedir o senin okuduğun şey, söylediğin şey Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü o devirde Allah'ın ismini andırmazlar, Firavun'un ismini andırırlardı. Mesela bir şey alırken bir izzeti Firavun. Firavun'un izzeti için diye alırlardı. Bismillahirrahmanirrahim yerine. Yahut bir şey isteyecek bir izzeti Firavun bana şunu ver derlerdi. Hani Allah aşkına der gibi. Öyle vaz etmişlerdi kanunu. Çünkü Firavun en rabdükümül âlâ demiş, kendisinin Rabbi âlâ olduğunu ilan etmişti. halkı kendisine tabüt ettiriyordu. Maşit'e Bismillahirrahmanirrahim deyince Firavun'un kızı dedi ki, nedir bu senin Bismillahirrahmanirrahim dediğin? Benim Bismillahirrahmanirrahim dediğim şudur ki, her meşru içinde besmele çek. Yani Allah'ın razı olduğu işlerde yani. İç geçerken bir adam besmele çekerse dinlenmişler çıkar. Günahı da kadar gider yani. Meşhur işlerde besmele çekilir. Allah'ın razı olduğu işlerden, Allah'ın yasakladığı şeylerde besmele çekilmez. Kulağında bulunsun. Dedi ki bu semamatı ve ardı halk eden Allah'tır o Rahman. Ve Rahim de odur. Onun ismiyle dedim. E benim benim babamdan başka mabut var mı? Elbet var. Senin baban nereden gelip derin gidiyor? Yoktu, var oldu, doğdu, büyüdü, ölecek. Benim taabud ettiğim Allah ve ismini andığım Allah, ismini zikrettiğim Allah Allah, Allah. O ölümden münezzeh, o ebedi, ebedidir o. Ve Rahman'dır. Düşmanına, dostuna rızık verir. Rahimdir sevdikleri için ahirette. Lütfünü hazırlamıştır. Rahmanın fi dünya ve rahimet fi ahire. Onun ismini andı. Ama sana bu pek ağır mal olur. Sen kavmimiz arasında fitne mi çıkaracaksın böyle? Yoksa sen Musa'ya bir iman ettin. Evet Musa aleyhisselama iman ettin. La ilahe illallah Musa kelimullah. Dedi. Geldi. Firavun'un kızı dedi ki bizim dediği dadı, hizmetçimiz yani, o Musa'nın Rabbine inanmış. Senin ismini anmıyor, onun Rabbisinin ismini anıyor. Bu böyle devam ederse kavmimiz arasında fitne çıkar ve kavmimiz birine düşer dedi. Birliği bozmasın diye. Çağırdı Firavun kendisini ve kocasını. Bunu Cerrahil Esselam peygamberimize böyle anlatıyor. Ben size şey olarak anlatıyorum kısa olarak. Dedi ki siz benden başka kendinize ilah mı iddiaz ettiniz? Yani Musa'ya mı inandınız? Onun nebiliğine, onun çağrı Allah'a mı davet Ona mı ibadet ediyorsunuz? Adam korkudan sükut etti. Ben böyle bir şey yapmıyorum dedi. Sen ayolun söyleyip bu tarafa. Dedi. Kadına sordu. Maaşı diye. diye. evet dedi. Ben Rabbül Alemine yani semavatın ve ardın ve bilinen ermenin ve alemlerin malikun Allahu Celle hazretlerine iman ettim. O Rahman odur, Rahim odur, seni halkeden de odur. Seni buradan yok olacak gene gene odur. E sana bunu ben ağır manaderim. Ondan onu sen terk et, bana dön. Bana taabbüd et dedi. Ben sana taabbüd etmem. E seni büyük ağır cezaya uğratırım ve halka ibret yaparım seninle diye ibret için yani bu cezaları sen tatbik ederim. Ne yaparsan yap ben Rabbimden yüz çevirmem. Bu üzerine çocuklarını getirtti oraya. Büyük bir kazan, kazan kaynattı suyla. Dedi ki gel beni bana ta'abud et. Benim Rabbimi kabul et. Maaş işte, haşa dedi. La ilahe illallah. Musa kelimullah dedi. Atın büyük çocuğun kaynak suya dedi. Kaynak suyu attılar büyük oğlunu. Derhal aldı O kadar kaynamıştı. Diğer yavrusunda çağı aldı eline. Gel bana ta'abud et. Musa'nın Rabbini terk et. Hayır. La ilahe illallah. Ancak İbadet layık Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur dedi. İkinci çözümüze attılar. Efendiler buna şaşmayın, hikayeyi dinlemeyiniz. Bunların hepsi olmuştur kainatta. Eğer vahdeti İslam'ı bozarsak, birlikten ayrılırsak, birinde düşman olacak, düşman gelir. Ayrını yapar bize sonra. İşte İspanya medeniyetinin işte İspanyolların imhası. İşte Rumel'de bizim imhamız. Bunlar hepsi oldu baştan aşağı. İbret almadık böyle şeylerden. Üçüncüsünde kundakta bir yavrusu vardı. Kuntaktan çocuğu alınca yatırın dedi. Anneyi yere yatırdılar. Dediler ki dedi ki ağzına boğazlayın çocuğunu. Kadının ağzına. Kadının göğsüne yatırdılar. Çocuğu boğazlayıyorlar ağzına yani. Ağzını açtılar saçlarından. Çocuğu ağzına boğazlayıp çocuk elle soktu annesinin memelerine. Sokunca kadının şefkati taştı. Çocuk zannetti ki annem bana süt verecek. Taşınca kadın hemen dedi ki ya Rabbi beni affet. Ben zahiren böyle onun kabul edeceğim ama hakikatte sana inanıyorum ben. Halimi görüyorsun ya Rabbi dedi. Bunu düşürürken daha de çocuk dedi ki anne sabret. O kaynayan su. Kaynak su değil. Cennetin bahçesi o. Hatta âlâ bizi bekliyor dedi. Onun üzerine ne yaparsan yap dedi. Fakat şu vasiyetim var benim dedi. Bu kadar hizmetim var dedi Firavun'a. Ben imha ettin sonra çocuklarla beraber bir kabre koy dedi. Göm dedi. Firavun kadını da imha etti. Çocukları da oraya Gömdü. İşte dedi ya Allah, onun kokusu geliyor onun um, kabrinden dedi. Ey müminler biz İslam'ı ve Allah'a Allah'a inanmayı ve kitab-ı kerimi veraset olarak elimiz aldık. Babamızdan, cetlerimizden yani. Ya böyle işler başımıza gelirse acaba tahammül edebilir miyiz? Allah'tan döner miyiz acaba? Soruyorum. Biz İslam diyarında doğduk, Kulağımıza ezan okundu. Biz ibadeden taatten beriyiz. Allah sevgilisi peygamberin muhabbeti en fazla olması lazım gelen kişilerde dahi noksanlık arz etmekte. Çünkü amellerimizle, yaptığımız işlerle yani. İştir kişinin aynası lahı bakılmaz. Sözde değil iş. İş nedir? Eshab-ı Uhud'da böyle. i̇slam Kerim'de. Eshab-ı Uhud'da böyle. Yerinde kaçıyorlardı. Ateşler yakıyorlar ve Allah'a inan müminleri onun içine atıyor ve imha ediyorlardı. Yakın zamanda milyonlarca Allah'a inan müminleri kesiverdiler. Boğazlığı verdiler. Yakın bir zamanda. Onun fırsat fırsatı elindeyken, fırsatı kanimet bil. Rabbine ibadet heyre. Ancak hüsrandan kurtulanlar, Allah'a inananlar ve Allah'a iman edenler, sabrı tavsiye eden, sabr edenler, hakkı tavsiye eden, hak üzerinde bulunanlardır. Allah cümlemizi Habibi Muhammed'e ümmetlikte daim, kitab-ı keriminde ve kullukta kayem eylesin. Vellahu icazı